Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, faak ruhu tayyibelerine, ehl-i kiramın, enbiya izanının saadat kiram hazaratını, cümle geçmişlerimize ruhu şeriflerine, vatanımızın milletimin selametine, şerilerin şerlinden muhafazasına, bugün düğün merasiminde bulunduğumuz evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetlerine, diğer evlatlarımızla dünya evine giren, sünnet olan hepsinin cümlesinin, yavrularımızın inşallah memleketimizin, dinimizin, imanımızın, vatanımızın kaderinde Cenab-ı hayırlı bir ömür ihsaneliğimizi duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas. Alalımız. Muhterem kardeşlerimiz, okudan ayeti kevrimeler Fusule suresinde, ölüm çok büyük bir vaka ve bir insanoğlunun başından geçecek bir tek vaka. Yani ikinci bir ölüm yok, bir sefer ölecek. Fakat ondan sonra bir daha da ölüm yok. Yani bu dünyada ölümden sonra ikinci bir ölüm de yok. Ondan sonra kabir hayatı, ahiret manzaraları, ahiret hesabı, ondan sonra iki taraftan biri. Yolculuk. Geriye dönüş de yok. Cenab-ı Hak ayetlerde sık sık bu ölüm vakasını anlatıyor. Şu dünya ilahi bir imtihan dershanesi. Ve bu ilahi imtihan dershanesinde hazırlıklı olabilmek, son nefese hazırlıklı olabilmek. Okuna ayeti kerimede şüphesiz Rabbimiz Allah'tır diye. Yani lafz celalin kalbe yerleşmesi mahfazasına oturması. Her halimizde Rabbimizi unutmamak. Rabbimiz bizim bu halimizden memnun mu? Bunun bir muhasebesi içinde bulunabilmemiz. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine. Dost doğru yürümek peygamberlerin yolu. O peygamberlere dahi ağır ikazlar gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başından bir insanın geçebileceği iptilaların en müthişi geçmiştir. Bu fes takım kema ümürte emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sakalına ve saçına ak düştü. Birçok hadiseler geçti. Yedi yavrusunun altısını sağlığında kaybetti. saç sakalı ağarmadı. Taif'te taşlandı. saç sakalı ağarmadı. Müslümanlara en ağır işkenceler yapıldı. saç sakalı ağırmadı. Uhud'da en yakınlara şehit edildi. saç sakalı ağırmadı. Ve bu festakim kema ümürte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu istikamet ayeti indiği zaman saç sakalı ağırdı. Ve Cenab-ı Hak bize Fatiha'da ihtena sıratel mustakim bize sıratı mustakim üzerine hidayet verdiye dua ediyoruz. Yani bu sıratı mustakim Kur'an yolu. Peygamberlerin yolu ve bu yolu bir teyakkuz içinde yaşayabilmek ve böyle olanlar yani bir bir ölüm endişesi içinde, bir ahiret endişesi içinde bulunanlar için. Bunlar için üzerine o ölüm anı, o zor an, insan hayatının en güç, en zor an onlar üzerine melekler iner, o salih kulların üzerine, Cenab-ı Hakk'a yakın kulların üzerine. Onlara üzülmeyin, korkmayın. Rabbin vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. İlahi bir müjde. Müthiş bir müjde. Fakat bu muhtevaya gelebilmek Yine Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini istiyor. Cehennemde yanmasını istemiyor. Onun insana akıl, idrak, izan verdi. Kendinden bir istidat verdi. Nefati fihimin min ruhi ruhumdan üfürdüğüm zaman bir istidat veriyor. E bu istidatla Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabilmek. Bu aklı nasıl kullanacak? Bu istidadı nasıl tekamül ettirecek? Bunun için örnek peygamberler gönderiyor. Örnek kitaplar gönderiyor. En büyük kitap Kur'an-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indi. Peygamberler en yüce peygamber 124 bin küsur peygamberin en gücesi peygamber efendimiz bunu ahir zaman peygamberi olarak seçti. Diğer peygamberin her bir bir kavme geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ta kıyamete kadar gelecek bütün ümmete peygamber olarak geldi. Ve bizi de meccanen o peygamber ümmet kıldı. da bir bedeli var. Bunda her nimetin bir bedeli var. Cenab-ı Hak elinle yövmezin, anin buyuruluyor. O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruluyor. Ömrümüz ne kadar belli değil. Geçen geçti, mazi geçti. Onu kiramen katibi mühürledi. O dosyaları bir tadilat yapmaya imkan yok. Yarın da meçhul. Efendim, yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Yarın neredeyiz o da belli değil. Çünkü anımız çok mühim. Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın azamet-i ilahisine göre takva sahibi olun ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Demek ki bütün bu hayatımızda bizim itina göstereceğimiz gayretlerimizi teksif edeceğimiz en mühim hadise Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu imanı koruyabilmek ve iman ile bu son nefesi verebilmek. Cenab-ı Hak peygamberlerin dışında hiçbir kimseye bir teminat vermiyor biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yani peygamberler dahi bir hesaptan geçecekler. Hatta o gün, o kıyamet günü ümmetler peygamberlerin yanlarına gidecekler, şefaat isteyecekler. Onlar da biz kendi derdimizle meşgulüz. Sen Muhammed Mustafa'ya git diyecekler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cenab-ı Hak bizi öyle bir peygambere elhamdülillah bir ümmet kıldı ve bunun bir şuuru ve bunun bir idraki içinde yaşabilmek ve Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanıyabilmek. İşte onu eshab, sahibi yakından tanıdı. Yakından tanıyınca o hayat tarzı ne şekilde değişti, ne kadar bir ruh hainileşti ve bütün kainatı bir aslı saadet ikram edildi. Yani en güzel bir toplum teşhir edildi. Yine ayet-i kerimin devamında Melekler diyorlar ki, o vefat anında, biz dünya hayatında beraberdik diyorlar. Şimdi bu hayır, hasenat işlerindeyken, Allah yolundayken, Cenab-ı Hakk'ı zikrederken, biz beraberdik diyorlar. Bundan sonra beraberiz diyorlar. Bir müjde veriyor. Çünkü ondan sonraki devreler de mühim. Yalnız olarak bir kabre gireceğiz. Kabir zor bir hadise, kolay bir hadise değil. Efendimiz zaman zaman o kabir başında ağlamıştır çok. Hatta bir sahibi salihlerden bir say Muaz'ı diyor. Kabir sıktı da sıktı diyor. Sonra kabir açıldı buyuruyor. Kabir büyük hadise. Kıyamet daha büyük bir hadise. O kıyamet infilakını Cenab-ı Hak bildiriyor. O nasıl bir infilak olacak? Haç suresinde o ne kadar büyük bir zelceli büyük bir deprem ki süt bena anne çocuğunu bırakacak. Hamile kadın çocuğunu itrah edecek sen insanları sarhoş olarak görürsün buyuruluyor. Fakat onlar Allah'ın azabından sarhoştur buyuruluyor. Yine çocukların, masumların saçları ağarmış, kırışmış ihtiyarlar halinde. Yani dünyada hiçbir ufak çocuğun korkudan saçları ihtiyarladığını, saçları aklaştığını, yüzünün kırıştığını görmedik. Fakat bu o kadar bir müthiş bir hadise ki o kadar bir korku ki hatta mücrimlerin gözlerini fırlayacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Dışarı korkudan. Yine Abesi suresinin sonunda en yakınından kaçacağını. Diyarbaket-i Kerime eğer o gün, sırf o gün sırf o gün kurtulmak için dünyada olsa, dünyada en yakınlarını, malını, mülkünü en yakını fidye vermek caiz olsa hepsini fidye verip o günün şerrinden kurtulmak ister buyuruyor. Enbiya suresinin sonunda bir Tomar kağıdın, büktüğümüz, dürdüğümüz gibi o bütün dünyayı ve semavatı bükeceğiz buyuruyor, dürüceğiz buyuruyor. Onu da eski haline getireceğiz buyuruyor. Bu Allah'ın vaadidir diyor. Bu muhakkak mutlaka olacak buyuruyor. İnsanları cehennem üzerinden geçireceğiz buyuruyor. Bütün müminleri, zalimleri oradan aşağı atacağız buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak o güne hazırlanmak. İşte melekler biz dünya hayatının sizinle beraberdik. Bundan sonra kabir hayatında da onun ahiret hayatının sizinle beraberiz derler. Fakat e bu büyük bir bedel. ve Bu bedel de dünyada ödenecek. Kabirde kazanmak, kaybetmek yok. Hatta İlyas aleyhisselama Ezrail geliyor. Ezrail gelince ürküyor. Ezrail soruyor, sen diyor İlyas diyor, peygambersin diyor, ölümden mi ürktün diyor, yok diyor, ölümden ürkmedim diyor. Bu dünyada diyor, çok huzurlu bir hayatım vardı diyor. İbadetlerim vardı, hayır hasenatım vardı, dinimi tebliğ etme vardı. Bu bana güzel bir lezzet veriyordu, beni kazandırıyordu, ruhen güzeltiyordu. Fakat şimdi ben ta kıyameti kadar kabirde rehin kalacağım. Dünya hayatımızı uzun diyoruz, kısa diyoruz, şöyle geçecek, böyle geçecek filan diyoruz. Esas mezar hayatımız ne kadar, kıyamete kadar? Yani onu nasıl geçireceğiz mezar hayatımıza? Hadi ömür burada 50 sene, 100 sene vesaire. Kabir hayatı, kıyamet ne kadar? Bilemiyoruz ki meşhur. Kaç yüz sene belki mezarda kalacağız. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar belki 10 bin küsur sene geçti. Yani 10 bin küsur sene kabirde bekleyenler var Kıyamet. Bizde bir müddet sonra şu kalabalıklar hiç kimse kalmayacak. Yani mühim olan bu kabir hayatına hazırlanabilmek, son nefes hazırlanabilmek ve kıyametteki o mahkemedeki o duruma hazırlanabilmek.